Merhaba, Mersin Çevre ve Doğa Derneği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1 bölü 50 binlik çevre düzeni planında Akkuyu Nükleer Santrali'nin işaretlenmemesi için 30 bin imza topladı. Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına karşı çıkan çevreciler Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısıyla 1 bölü 50 binlik çevre düzeni planında tesisin işaretlenmemesi için yetkililere çağrıda bulundu. Toplanan 30 bin imzayı gösteren derneğin ikinci başkanı Kenan Hoplar şunları söyledi. Santral'in çok büyük ve geri dönülmez bir çevre kirliliği, risk ve toplumsal maliyetleri yaratacağı, Akkuyu bölgesinin dünyanın imha edemediği ve sürekli radyasyon kirliliği yaratan nükleer atık deposu olacağı, ekolojik dengeyi bozacağı, bölgemizin tarımına ve turizmine çok büyük darbe vuracağı, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleteceği ve sağlığımızı bozacağı bilinmektedir. Santral, Akkuyu bölgesinde uluslararası sözleşmelerle korunan Akdeniz foklarının yaşam alanlarına da zarar verecektir. Mersin halkının santrale karşı olduğunu ve 30 bin imzanın toplandığını kaydeden hoplar şöyle devam etti. Çevre düzeni planında Akkuyu nükleer santralinin işaretlenmemesi için bir ayda 30 bin imza toplanmıştır. Mersin Kent Konseyi tarafından yapılan ankette halkın %86'sının santrale karşı olduğu ispatlanmıştır. Halkın karşı olduğu bir yatırımın projesini belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri onaylayamaz. Planda santrali işaretlemeyiniz, tarihe kare leke olarak adınızın geçmeyeceğini bekliyor, sizleri vicdani ve insani sorumluluğa davet ediyoruz, dediler kendileri. Yeni Foçalılar, Koli'nin Çakmaklı Koyun'da yapımını sürdürdüğü sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG depolama ve dağıtım tesisine yürüdü, yaşamı savunuyoruz pankartıyla Genceldi köyü Kızılburun mevkiinde devam eden iskele çalışmalarının olduğu bölgeyi yürüyen Yeni Foça formüyesi yaşam savunucularına Ege Çepliler de destek verdi. Çakmaklı benzinlik önünde faaliyetin sürdüğünü Kızılburnu'na kadar yaklaşık bir kilometrelik yolu Kolin gidecek yeni Foça yeşille güzelleşecek. Sermaye değil insana hizmet sloganlarıyla yapılan yürüyüşün ardından burada gerçekleştirilen basın açıklamasını Foça Forum yürütmesinden Özgür Küçüktülü okudu. Ülkenin en güzel koylarından birisi olan Çakmaklı'nın yanı başında her biri ağır tahribatlara yol açan sanayi tesislerinin olduğuna aktaran Küçüktülü, ...bunlar yetmezmiş gibi bu kez doğrudan yaşamı hedef alan bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Soma Yırca'da 6 bin zeytin ağacını bir gecede kesen Colin şirketinin... ...Kıyme Antik Kenti'nin yanı başında Çakmaklı Koyun'daki Kızılburun'u gözüne kestirdiğini kaydeden Küçüktür'ü... ...şirketin burada LNG depolama ve dağıtım sitesi yaptığını belirtti. Küçüktür'ü tesis tamamlandığında Koya her yıl 250 bin metreküp kapasiteli 70 tanker gelecek... İçi son derece tehlikeli sıvı LNG ile dolu olan bu tankerlerin yarattığı tehlike ve tehdit çok büyük. Zaten ağır çevre tehdidi altındaki bölgemize yaşam, tüm canlılar Büyük bir riske atılacak bu şekilde. Zaten yok olmakta olan balıkların tamamı bitecek, turizm çökecek, 2000 yıllık kıymaya antik kenti karanlığa gömülecek. Bu tesisin bittiğinde Gencelli koyuna Ali Ağa ve Yeni Foça'yı yok edecek bir bomba yerleştirmiş olacaktır dedi. Tesisin yaratacağı tehlikelerin yöre halkına anlatılmadığını ve bir oldu bitti ile karşı karşıya olduklarını aktaran küçük tülü Yeni Foça forum olarak bu projenin durdurulması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF tarafından biyolojik çeşitlilik bakımından dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden biri olarak belirlenen 122 önemli bitki alanı yani ÖBA arasında bulunan 184 önemli kuş alanı yani ÖKA arasında olan 537 odunsu bitki, 126 kuş, 30 memeli, 21 sürüngen ve 116 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Doğu Karadeniz havzasının ekosisteminin korunması için tıbbi ve aromatik bitki envanterinin çıkarılması, ticari kullanımının araştırılması ve üreticilerin eğitimi projesi devam ediyor. DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, bölgede bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin gen kaynağı olarak kullanılacak deneme alanlarında incelemelerde bulundu. Projenin hedefleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkilerin envanterinin çıkarılacağı, her ilde ön plana çıkan ekonomik ve ticari öneme sahip olan en az 10 bitkinin 1000 metrekare deneme alanlarında dikiliminin yapılacağını kaydetti Yüce. Dedi ki projenin ikinci aşamasında her ilde en az 50 üreticiye, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikası verilecek, 30 gün süreli teorik ve uygulamalı eğitimlere katılan üreticilere aynı zamanda bu ürünlerin muhafazası ve pazarlanması gibi konularda da destek programları geliştirecek. DOCAP, bölge İdaresi tarafından daha önce turizm ve çevresel sürdürülebilirlik başlığı altında bir eylem planı hazırlanmıştı. Bu plan doğrultusunda hazırlanan raporda bölgenin gen haritası, biyolojik zenginliği ve ekosisteminin oldukça güçlü ve zengin olduğuna dikkat çekilerek şöyle denmişti. Bölgenin sahip olduğu gen kaynakları korunacaktır. Bölge ciddi anlamda bir gen merkezi konumundadır ve bu itibarla genetik kaynakların korunması, yerine muhafazası ve tahrip edilmeden ekonomiye kazandırılması gerekmekte. Bakanlıkların uygulamalarının yanı sıra... Bölge valiliklerinin, STK'ların, STK üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, biyolojik çeşitliliğin belgelenmesi ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri geliştirmeleri de desteklenecek. Bölge endemik türler açısından zengin bir Bu floranın tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından envanterinin yapılarak belirlenecek başat türler üzerinde ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere çalışmalar yapılacaktır dendi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.